yani falan falanı sevdi dedikleri zaman falan falanı dost edindi, veli edindi dedikleri zaman yani ahabbuhu manasına onu sevdiği manasına kullanıyorlardı. Yine benzeme ve tabi olma meselesinde mesela diyelim sözlüklere baktığımızda mesela o camul vesita vesita baktığımız zaman temavla diyor benzeme. Yani temavla benzeme. Bir şeyin bir şeye ne yapmasıdır? Kendini benzetmeye çalışması sözde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 Mesela yine diyelim Hazreti İbrahim kendi kavmi için ne diyordu? Entum ve ebeukumul akdamun fe innahum illa şey. Estağfurullah. şeyde Hazreti İbrahim kendi babasına ve kavmine hitap ederken onlara diyor ki mesela ayet-i kerimenin şey tam Arapçası aklıma gelmedi.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 demişti mesela. Bunların hepsi ne var içerisinde? Hep içindeki bütün manalar var. Yani sevgisizlik, yani düşmanlık ve buhus var. Yani ben sizin gibi mesela ne yapmam? Ben sizin gibi onlara tabi olmam. Mesela yine Hz. İbrahim babasına ne diyordu örneğin Meryem Suresi'nde? Ya ebati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fe tekun lişşeytani veliyye. Ey babacığım ben ne yapıyorum? Ben e, sana e, şeyden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 İslam bunu guluv diye ifade etmiş. İslam aşırılığı guluv diye ifade etmiş. Yani guluv mesela peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki "İyyakum vel guluv. Amana diyor guluvdan aşırılıktan sakının fe innehu ehleke men kana Çünkü o sizden öncekileri ne yaptı? O sizden öncekileri helak etti diyor. Mesela peygamber aleyhisselatü vesselam. İşte helak el mutanattiyon diyor mesela üç kere üst üste. Mutanattı olanlar helak oldu. Yani aşırı gidenler, işleri çok kurcalayanlar ne oldular? Diyor Aleyhissalatu vesselam helak oldu diyorlar mesela. Yine peygamber Aleyhisselatü vesselam ne diyordu mesela ve qaribu ve ve Yani yakınlaştırın, orta yolu tutturun, müjdeleyici olun diyordu. Öyle değil mi? Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam nefret ettiricilere nefret ettiricileri kınıyordu. Öyle değil mi? Ey insanlar sizin içinizden nefret ettiriciler vardır. diyordu. Yani biz genel olarak neyi biliyoruz? Biz genel olarak biliyoruz ki İslam dini hem kitapla hem sünnetle